O Ken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 8.49 saat Modern Sabahlar devam ediyor radyoların başındakilere. Bir kez daha günaydın diyelim. 19 Mayıs 2014 Pazartesi sabahı Gençlik ve Spor Bayramı'nda Modern Sabahlar radyonuzda. Oktay Bey günaydın, günaydın. Uzun süredir mikrofon başında değildik Soma faciasının hemen ertesi gününde yayına gelme konusunda tereddütlerimiz vardı. Hem acılıydık hem de öfkeyle e, nereye gideceğini kestiremeyeceğimiz konuşmalar yapmaktan korkuyorduk. Bugün acı devam ediyor elbette. Öfkemizi biraz daha soğukkanlı bir şekilde el almayı e, becereceğimizi umarak Yeniden sizlerleyiz. Gençlik ve Spor Bayramı'nda madenindeki en genç işçinin e, yaşını konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Hakikaten de galip çok acı. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun tekrar. Başımız Tüm sağ olsun. Türkiye'ye başımız sağ olsun. Bugün e, 95. yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'e anlama Gençlik ve Spor Bayramı'nın e, ama buruk bir bayram kutluyoruz bugün. Bu sene e, dediğin gibi bir en genç Madencinin kaybını konuşuyoruz. Ee, sadece onun değil, sadece Cemal Yıldız'ın değil aslında diğer 301 işçinin de hayatı tek tek konuşuluyor ve bunlardan da pek çok hikayeler çıkacak. 301 resmi açıklama ama e, resmi resmi açıklamaları ama duvar örüldüğü için onu da bilmiyoruz. Resmi açıklamaları güvenmeyen bir toplum olduğumuz için evet. de hakikaten herkesin kendi rakamı var. Bir de dediğin gibi işte 301 rakam olarak korkunç bir rakam ama işin e, acı tarafını veren rakamların yüksekliği değil. işte tek tek düşündüğün zaman bu hikayeleri o zaman acıyı hissedebiliyorsun. O zaman yaşanan korkunç şeyi daha iyi idrak edebiliyorsun. İşte gencecik bir adam. Öbür tarafta çocuklarını öpüp işe gitmiş bir daha hiç dönmeyecek bir adam tek tek böyle düşündüğünde bu adamların dertleri neydi ne için mücadele veriyorlardı umutları neydi nasıl neşeleniyorlardı kaza olmadan bir yarım saat önce neyin şakasını yapıyorlardı aralarında neyin derdini paylaşıyorlardı birbirlerine böyle tek tek insan hikayeleri olarak düşünürsek neredeyse yılın her gününe birisini düşünsek olayı evet. Herkesi bir gün düşer ve bir anlarız işte neydi tarz, kaç çocuğu evet. vardı neydi <gülüyor> çocuklarından beklentileri neydi işte eşiyle arası nasıldı o geride kalanlar ne yapacaklar bundan sonra ne bekliyor onları falan bunları düşündüğünde zaten hakikaten de kolay kolay kaldıramayacağım bir acı ortaya çıkıyor. Kaldırılamaz bir acı zaten bu ee, yani unutulmayacak bir olay. Bir facia. Cemal Yıldız'ı <gülüyor> gerçi e, facianın olduğu günün hemen sonrasında da uzun süre konuştu Türkiye. Garip bir şekilde de konuştu. 15 yaşında mıydı? 15 yaşında değilmiş diye bütün e, haber bültenlerinde böyle bir garip bir şekilde. Yani Cemal Yıldız 19 yaşında bir madenci, elektrik teknikeri yeri. Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan bu genç adam öldüğü haberi verilmedi de 15 yaşında değil 19 yaşında olduğu haber üzerinde duruldu. Böyle garip bir duruma geldik ülkecek. Hani hep şey diyoruz ya şaşırmayız artık biz bir şeye falan diye. Her seferinde yine bizi şaşırtacak ve üzecek, yıpratacak e, üzüntüden kahredecek bir şeyler yaşıyoruz. Yani. O yüzden... yani bazı şeyler var. Bunlar acının, yaşanan facianın korkunçluğunun yarattığı şaşkınlıkla ...söylenmiş yapılmış... ...şeyler var bir tarafa koyuyoruz onları... ...yani kötü niyetli olduğunu düşünüyorum ama bir taraftan da... ...işte bakan bey iki gündür... ...aynı gömlekle... ...orada diye... ...bilinçli... Hı hı. ...ve bunun... bir ...artı değer olduğunu... ...düşünerek yapılan hareketler var... ...onlar apayrı... ...işte simitli duruyor... ...açık çayla idare ediyor... ...iki gündür aynı gömleği giyiyor diyerek... ...bizde bir şey helal olsun... Nidasımı uyandırmaya çalışıyorlar bilmiyorum ama bu bilinçli yapılıyor. Yani bunlar da var. yani işte bambaşka yerlerde çekiyor işte öfkeyi da şeyler bunlar toplumda. Bir basın toplantısı yapıldı biliyorsun dördüncü günün sonunda beşinci günde e, madenin sahibi şirketin işte sahibi olmak üzere genel müdürü işte iş güvenliği müdürü falan filan birileri çıktı. Onların da e, sürekli söylediği bir laf vardı dört gündür uyumuyoruz diye bir Laf dolanıyordu böyle ara ara. Garip bir basın toplantısı ve e, ben o basın toplantısı denen şeyi izledikten sonra da bir aynı zamanda başka bir hayal kırıklığına da uğradım. E, başka bir şeyle de karşılaştığım için oradaki olan bitenden. Ama o o lafta mesela sürekli orada söylendi. Dört gündür uyumuyoruz, dört gündür uyu. Hani biz böyle yakın çevremize ya da işte birbirimizle konuşurken de uyuyamıyorum işte bakmaktan takip etmekten gezi zamanında da böyle olmuştu hı hı. hatırlıyorsan. O laftan da soğudum ben artık o günden sonra söylemiyorum şeyi. Şu, şu uyuyamadım uyuyamadım. Sinirden şey oldum sinirimi şey yapamıyorum. Üzüntümü aşamıyorum falan. Lafından da soğudum ve artık o lafı da kullanırken temkinli oluyorum. Yani bu neyin olması gerektiğini olmaması gerektiğini kişisel şeyde bayağı bir gösteren olaylar yaşadık. Ee, kişisel dünyamızda ne, ne bekleniyordu uzat... acaba ondan sonra ya evet tamam orada Herkes evine yüzlerce uyuyorum. işçi ölmüş ama adam da uyuyamamış tamam artık uz uzatmayalım denmesi bekleniyordu bilmiyorum ama ee... gözaltılar var dün ee, savcı açıklama yaptı tutuklandıklarına dair eee, şu anda bildiğim kadarıyla gece, gece saatlerinde de bir kişi daha gözaltı almış şu anda 5 kişi e gözaltına diğerleri e, verilmiş madenin yetkililerinden, madenin sahibi. Devamı nasıl gelecek bunun o önemli. Dün yazmışlardı çok güzel bir şekilde Twitter'da Reza Zerrap'ta gözaltındaydı diye. Yani gözaltına alınması, tutuklanması belki şu anlık biraz e, ortada hani bunlar yaşandı, bu kadar kayıp var ve ortada bir tane bile e, suçlu yok, açılmış bir soruşturma yok eleştirilerini bir bize belki şey yapmak için gündeme geldi. Sonrasında şey, ne olacak bilmiyoruz. Bir şey soracağım ama haberin var mı okudun mu duydun mu bir yerden bilmiyorum ama şimdi 301 kişi öldü ya <gülüyor> 301 kişi ile ilgili bir ceza 301 ile mi çarpılacak? Maddi veya manevi yoksa bir kişi üzerinden sanki böyle bir işte taksirli suç mu deniyor? Yani, böyle bir şey deniyor. O şimdi bir kere bu, mi alınacak? Tam hukuk yoksa kavramları hiç hakim olmadığım bir şey gene okuduğum şeyden biliyorum taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek diye bir madde varsa öyle yani şey birden fazla kişi diye geçiyor 300 kişi diye geçme iki kişiyle 300 kişi arasında bilmiyorum hukuki kısmını işin onlar da konuşulur önümüzdeki günlerde bu da yeni bir durum çünkü sonunda birisini buldular suçlu çünkü e, herhalde İngiltere devreye girdi e, suçu çünkü 1860'larda aramaya başladılar şöyle biraz geçmişe gittin anladığım kadarıyla hı hı. evet yani 1860'larda İngiltere'de de oluyordu bu diyerek e, İngiltere'de ne yapsın ne etsin hemen bir, birilerini suçlu mu gösterdi ne yaptı artık bilmiyorum o yüzden hukuki kısmı da önümüzdeki günlerde konuşulur zaten şey gibidir işte bu yani bir aileden birini kaybetmek gibi ülke olarak bunu yaşadık biz yüzünden düşen bin parça insanlarla karşılaştık sokakta. Tanımadığımız, etmediğimiz hayatımız boyunca bir daha hiç görmeyeceğimiz karşılaşmayacağımız yolumuzun kesişmeyeceği insanlar için üzüldük. Evet. Onların aileleri için üzüldük. Bu oluyordu zaten de bu, bu kadar şiddetli bu kadar yüksek e, kayıplı bir olaydan sonra iyice sarsılarak yaşadık bunu. Ve işte kendi evinde bir cenaze de ilk başta acıyı yaşarsın. Sonrasında da sorumluları bulup işte yani Hı -hı. Ayakları sağlam bir yere basarak daha mantığın sesini dinleyerek bir şeyler yaparsın. İşte önemli kısmı şu aşamada takipçisi olmak ki ben artık hiçbir şeyin kolay kolay kapanmadığını e, görüyorum. Biraz umutla da bakıyorum bu olaylara. Hı -hı. İşte Ali İsmail'in davası öyle, Ethem Sarasülü'nün davası öyle. <gülüyor> Oradan oraya taşınsa da insanlar Hı -hı. peşinden koşuyorlar davaların. Hı -hı. Yani öyle bu, bu da onlardan biri olacak diye umuyorum. Bu, bu, bu konuda bile yani bu faciadan sonra bile nasıl e, yani tabii ki benim de anladığım, çok iyi anladığım ve tepki gösterdiğim diğer tarafta da e, tepki gösterdiğim görüşler ve fikirler var. E, ama bu konuda bile nasıl ortak bir şey çıkmıyor onu da anlamış değilim. Yani o da galiba Türkiye'nin geldiği durumu gösteriyor. Ruhali, yani kutuplaşma maalesef. denen kutuplaşma denen laf artık o kadar çok konuşuldu ki artık oraya, oraya da geçildi galiba. O kutuplaşma lafının olduğu yeri geçtik çoktan. Ama tam anlamıyla yaşadığımız şey o. Yani böyle bir hani Twitter'da ya da işte YouTube'da bile bir şey yazıldığı veya işte bir şey paylaşıldığı zaman altında bir kavga sebebi olabiliyor ya. Konunun ne olduğundan bağımsız. Altında bir kavga dönebiliyor. Gazetelerin bir haberinin altındaki yorumlaşma, yorum yazma. Forumunda bile ya da işte o forumlarda bile bir kavgaya dönüşüyor. Burada da öyle. Yani böyle bir görüş farklılığı var. Nasıl bir görüş farklılığı olabilir? Ee, bu 301 kişi ölmüş. En az ölümün olduğunu karşısına... düşünüyoruz. Bir duvar örülmüş. Konu kapansın diye. Ee, iki taraftan. E, ya ölümün karşısında kapansın. hepimizin aynı tarafta, aynı tarafta olması, olması gerekiyor. Gerektir, yani böyle bir, bir Burada bile bu olayda bile böyle bir, bir kavga hali. Bir gürültü hali bir itiraz hali birileri ama öyle diyorsunuz ama şu da var falan diyen birileri falan böyle bir, bir garip bir noktaya geldik Türkiye olarak. O yüzden e, utanç tablosu olarak herhalde bundan kaç sene sonra değerlendirilir bu e, facadan geriye doğru giderek bilmiyorum ama utanç tablosu olarak herhalde çıkacak önümüze bundan tek bir birkaç sene sonra diye tahmin ediyorum. Bir maden faciası, dünya tarihine de geçen bir maden faciasının olmasının ötesinde Türkiye'nin bir dönemi değerlendirilirken önemli işaretlerini, ipuçlarını bulabilecekleri bir e, olay olarak da tarihe geçeceğini düşünüyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.